Tesbih evet. namazını peygamber efendimiz cemaat olarak kıldırmış mıdır demiş. Şimdi e, sevgili peygamberimizin e, tesbih namazı kıldığına dair bir rivayeti biz e, bilmiyoruz. Evet. Yani oradan başlamak lazım. E, yalnız biz şunu görüyoruz ki aleyhissalatü vesselam efendimiz hı hı. E, tesbih namazı kılmış da olabilir. Çünkü tesbih namazını Tavsiye etmiş sevgili peygamberimiz ee, ha, amcası Abbas'a tavsiye etmiş demiş ki amcacığım sana bir e, namaz öğreteyim ben e, bu namazı eğer kılarsan günahlarının ilki sonu e, efendim büyü küçüğü gizli yaptığın aşikare yaptığın gibi böyle e, bu namazı teşvik eden bir ifadede bulunmuş Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şeriftir bu. Hı hı. Ee, sevgili peygamberimiz e, bunu cemaatle kıldırmamıştır. Evet. Kıldırmamıştır. Bunu e, camilerimizde e, bu kılınmaktadır. Hemen yeri gelmişken şunu ifade edeyim ki e, mesela ben e, tesbih namazı bize kıldır diyenlere e, böyle bir şey yapama, yapamayız diyemiyoruz tabii ki. Netice itibariyle madem ki peygamberimiz bunu tavsiye etmiş Hatta Peygamberimiz amcasına demiş ki bunu mümkünse haftada bir sefer kıl. Eğer kılamıyorsan ayda bir sefer kıl, ömürde bir sefer kıl, yılda bir sefer kıl, onda kılamıyorsan ömürde bir sefer kıl demek suretiyle böyle bir tavsiyesi Ebu Davud'da vardır. Hı hı. Biz şöyle hareket etmeliyiz. Bu tesbih namazını cemaatimiz kendi başına kılamıyorlar. Çünkü bu az kılınan bir namaz olduğu için ve Tesbihatı nasıl söyleyecek, nerede söyleyecek? Bu konuda mesela bana bir talep geldiği zaman benim hareket tarzım şu. Bakın şimdi ben sizin önünüze geçiyorum ama sizin imamanız değilim. Ben sizin aranızdan biriyim. Sadece öne geçiyorum. ve Ben tesbih namazına niyet ediyorum. Siz de niyet edeceksiniz fakat uydum imama demeyeceksiniz. Burada normal bir cemaat namazı kılmıyoruz. Ben mesela ne okuyorum? Sübhaneke'den sonra Fatiha'yı siz de okuyacaksınız ve gerçekten böyle mırıldanır bir şekilde onlar okuyorlar. Ondan sonra sure okuyoruz beraber onlar da mırıldanarak okuyorlar. İşte Rukiye gidiyoruz tesbihatı söylüyoruz. Secdeye gidiyoruz tesbihatı beraber söylüyoruz. Yani sanki o münferit olarak kılıyormuş gibi onlar da Fatiha'yı ve Zammu okuyacaklar. Eğer okumazlarsa bir imama uyar gibi bunlar okumazlarsa Tesbihatı söylemezlerse kılmış oldukları bu namaz bir tesbih namazı olarak veya bir namaz olarak değer kazanmaz. Yani önde olan kişi o anda imam değildir. O sadece bir rehber ve yol göstericidir.